Açık Radyo Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Bir çarşamba akşamı daha Bilgi Teknolojileri Güvenlik Yönetimi Uzmanı arkadaşı Murat Lostar ve ben Banu Zeytinoğlu dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım bugüne kadar programlarımızda saldırganlardan çıkmıştık. E